Kendi kendine gerçekleşen gösterilerin kimileri özellikle ince bir düzenleme gerektirmekteydi. Örneğin Platos'un alnında ışıklı göstergenin belirmesi için içeride geçici olarak küçük bir elektrik lambasının yanması zorunlu oluyordu. Voltaire ilişkine öykünün tüm önemini kendinde yoğunlaşan Dobito sözcüğü, büyük düşünürün aralık dudaklarından sayısız hava yuvarları biçiminde çıkacak, ustalıkla bir yazı sırasınca toplanacak, fazlasıyla bölünmüş kabarcıktan başka bir şey olmayacaktı. Kanlı bir ter görüntüsü vermek için cüce Pisigini'ye uyarlanmış mekanizma her çalıştırmada bir sürü çıkış deliğinden dışarıya çok düşük bir nicelikte bir kırmızı toz püskürtücek. bu tozla da içerideki bol bir yedeklikten alınıp suyu bir an boyayacak, hemen sonra tam bir eritme olgusu yardımıyla yok olacaktı. Leipzig falcısının kupasında yalancı bir demir eğintisi vurucu parmağın üç sarsıntısıyla istenen biçime göre çizilecekti. Bu değişik noktalar aydınlandıktan sonra kantörel hala suyunun tadına bakmamış olduğunu düşündü. Böylece dikkatli bir içim için özel bir su yedekliği hazırlamıştı. Akuamisans bir kez bardağa konulduktan sonra tıpkı sıvı bir elmas gibi susuz bir gırtlağı şenlendirmek için yapılmışa benziyordu. Usta daha ilk yudumlarda dikkate değer bir hafifliği ve çok ince bir tadı olduğunu görmüştü. Işık saçan içkiden iştahla ard arda üç bardağı başına dikmişti. Aşırı oksijenliliği özel bir sarhoşluk vermişti. O zaman Kantorel şimdiki çakır keyifliğine şarabın sarhoşluğunu da ekleyince ne tür duyulara varacağını bilmek istemişti. Çok baş döndürücü beyaz bordo şarapları getirtmiş ve az önce kullandığı bardağı doldurmaya başlamıştı. Ama dibinde biraz su kalmış, usta dökülen ilk beyaz şarabın hemen yoğun bir kitleye dönüştüğünü görerek durmuştu. Garip su yeni katı cisime şaşırtıcı parıltısını veriyor, o da rengi nedeniyle güneşin parıltısını alıyordu. Aquamisans'ın oluşumu iki sıvı arasında her türlü karışımı engelliyor, birden başlayan bir oksijenlenme ise Bordeaux'un katılaşmasına yol açıyordu. Kantörel kitleyi eliyle yoklayınca fazlasıyla yassılgan bulmuştu. Daha yeni tasarladığı çifte sarhoşluk deneyini unutarak kitlesel şarabın yumuşak esnekliği esnekliğiyle güneş ışıltısına dayalı bir tasarı oluşturmuştu. Bir süredir birçok iklime alıştırma denemelerine giriyor, özellikle de kimi deniz balıklarını tatlı suda yaşamaya alıştırmaya çabalıyordu. İçinde doğulan suyun çok ağır bir biçimde derece derece tuzsuzlaştırılması, söz konusu öznelerde görülen en ufak örgensel rahatsızlıkta hemen askıya alınmaktaydı, biricik yöntemini oluşturuyor, bu da çok sabır ve beceri gerektiriyordu. Kantorel önce bir küme deniz atıyla utkuya ulaşmıştı. Bunların uyumu şimdiden tamdı. Onda üçü tehlikeli alıştırım sırasında ölmüştü ama sağ kalan yedisi bundan böyle hiç mi hiç rahatsızlık duymadan, başkaldırmadan bir doğa su kavanozunda yaşıyordu. Usta katılaşmış beyaz şaraptan oluşan Aquamissans'ın kendisine verdiği parıltı yardımıyla tamamı tamamına bir küçük güneş görüntüsü sunacak olan bir küreyi çektirmek üzere onları büyük elmasa daldırmayı düşünmüştü. Böylece tümü su içinde bir tür Apollon arabasını canlandıracaktı. Deniz atlarını gözenekli kaba önce deneme olarak yeni suyun herhangi bir özelliğinin doğalarına bir zarar verip vermeyeceğini görmek üzere tek başlarına daldırmıştı. Güzel hayvanlar bir an sonra çok acı çektiklerini belli ederek her yandan Aquamissans'tan kaçmaya çalışmışlardı. Kantorel sıkıntılarının çok basit nedenini birden anlayıvermiş, olayı önceden kestiremediği için de kendine kızmıştı. Tümüyle karasal varlıkların solumasına uygun düşen yapma sıvı su yaratıkları için kesinlikle fazla oksijenliydi. Deniz atları burada havadakinden daha az tehlikede değildi. Usta bir istakoza yardımıyla hemen kavanozlarına koymuştu onları. Sonra tüm tasarılarını yerle bir eden büyük sakıncaya bir çare ararken her birinin göğsünden bir tür fitil geçirmek istemişti. Fitil her zaman iki açıklık yaratarak deniz atlarının bedeninde oluşmuş fazla oksijeni dışarı bırakacaktı. Deney önce geçici fitille donatılmış tek bir denizatı üzerinde gerçekleştirildikten sonra en tam başarıyı sağlamıştı. Göğsüne fitil geçirilmiş hayvan aquamisansa daldırılır daldırılmaz, hafif kabarcıklar kendilerine iki yeni delikten zorla yol açıyor, hayvanda hiçbir rahatsızlık duymadan yansımaların kıvılcımlanışı içinde dolaşıyordu. Doğal suda çifte açıklığın kıyıları bir iç hava fazlalığıyla dışarıya atılmaz olarak fitile tümüyle yapışıyor, her iki yandan da tam, bir kapanım sağlıyordu Kantorel tasarlanan söylensel simge için bir koşum biçimi aramaktaydı ona şarap rengi kürenin yukarıya tırmanması için zorunlu uzunluğu vererek her fitili iki amaçla kullanmayı kararlaştırmıştı Düşündüğüne göre takımın güzel elmasını içine tümüyle dolaşması gerektiğinden ilk deniz atları yarışını getirerek gösteriyi daha ilginç kılmak istemişti. Fitillere verilen görel bir esneklik en canlı karşıtların öne çıkmalarını sağlayacak ama deniz atlarının zavallı devinim olanakları göz önüne alınınca bu ilerleme her zaman çok ufak bir şey olacaktı. Usta, bahisçilerin adaylarını kolaylıkla tanıyabilmeleri için büyük bir beceriyle söz konusu yedi uzun fitilin her birine prizmanın yedi renginden birini vermiş, koşu alanında jokeylerin renklerini sağladığı görsel rehberin yerini böylece doldurmuştu. Yedi koşucunun hızını bir dizi deneyle önceden incelemiş, koşucular en kötüden en iyiye doğru sıralanıp mordan kırmızıya doğru sırayla gökkuşağının renklerini almışlardı. Kantorel garip çizgileri sarı küreye yapıştırmanın bir yolunu ararken Aqua misansın çevrelediği her şeye ilettiği elektriğin katı şarapla uçlarına yerleşebilecek iletici bir töz arasında belirli bir mıknatıslanma yaratıp yaratamayacağını düşünmüştü. Az ya da çok olumlu değişik denemelerden sonra her fitilin iki ucunu incecik bir parlak kılıfta birleştirmişti. Daha niceleri arasında sağladığı sonuç nedeniyle seçilmiş bir madenden yapılmış olan bu kılıf Aqua misans içinde biraz yanına yaklaşınca gidip minicik foibosa yapışacaktı. Kantorel iyice belirlenmiş bir yol yaratma kaygısıyla Danton'un başına oldukça yakın bir yere özenle hesaplanmış yoğunluğu nedeniyle hiçbir yükselme ya da alçalma eğilimine kapılmadan hafif bir derinlikte ölecek kalacak küçük bir sütun gövdesi daldırmıştı. Koşu alanını dolaşmak için araba yolun merkezini sürekli biçimde solunda tutarak bir yandan kımıltısı sütun gövdesinin öbür yandan karşılarında çalışacak Ludyon topluluğunun çevresini dolaşacaktı. Ludyonlar sayıları ve birbirini izleyen düşüş ve yükseliş devinilerindeki kaçınılmaz birlik yokluğu yardımıyla her zaman en azından içlerinden biriyle koşunun yapılacağı üst bölümün bir noktasını belirleyeceklerdi. Usta Aquamisans'ın dokunuşuyla birdenbire katılaşan şarabın görüntüsünü ilgiye değer bularak aykırı payı son anda dökmeye ve deniz atlarını kendileriyle aynı rengi sunan bir bal katmanıyla düzleştirmiş olduğu sol yanlarıyla kendilerine atılacak kaba kitleleri hep birlikte yoğurarak güneş küresini kendi başlarına oluşturmaya alıştırmaya karar vermişti. Eğitimde kitlelerin hiçbir iz bırakmadan birbirine yapışması da tam istediği biçimde başarıya ulaşınca öğrenci kürelerini birdenbire bırakıp, hemen arkasından tek bir sıra oluşturmaya alıştırmıştı. Böylece fitillerin maden kılıfları ağır düşüşü sırasında durmuş olan minik yıldıza yan yana yapışarak doğru ve düzenli bir koşum oluşturabilecekti. En sonunda bir işaret üzerine yolu birbirlerini geçmeye çalışarak tamamlamayı öğretmişti onlara. Varış noktası büyük elmasın peteklerinden birine karayla çizilen dar bir dairenin içinden çok geriden tek gözle bakılan sütun gövdesi olacaktı. Kantorel, renkli fitil taşıyıcıların ilginç topluluklarını oluşturacakları önden estetik bir biçimde sıralanmaya alıştırmıştı. Yarış atları atsız olamayacağından, ustada kimsenin bellek yorgunluğuna düşmesini istemediğinden, mordan kırmızıya gökkuşağının alacasına dayanarak yedi şampiyona latince olarak basit birer numara adı vermişti. Mor fitili tutan Primus... En az hızlısı sıranın sol ucunu belirliyor ve böylece sürekli bir üstünlükten yararlanıyor. Buna karşılık Septimus'un en atağının payına kırmızı fitil ve sağda soruncu olduğundan en uzun yol düşüyordu. Beş ara yerden her birine bağlanan ayrıcalık toplamıyla burada yetenekleri arasında var olan kusursuz bağıntı tek bir yüke koşulmuş yarışçıların içinde bulunduğu hep aynı sıra numaralarını sürdürme konusundaki alışılmamış zorunluluğa dayalı ince elverişsizliği sonunda tam bir dürüstlükle denkleştiriyordu. Üstad konuşurken Kong Deklen deniz atlarının ağır ağır çektiği güneş topuyla oynamaya hiç ara vermemişti. Bitirdikten sonra kantorel sağ kolunu yukarıya dek sıvayarak değerli taşın çevresini dolaştı. Sonra Faustin'i işaret edip Kong Deklen'i hemen omzuna aldırtarak yeniden merdivenin yukarısına çıktı. Bu arada parmaklarıyla maden kınları yapıştıkları yerden ayırınca cüce güneş çok geçmeden beyaz şarap şişesine dayandı deniz ahtları birbiri ardından istekoza ile alınıp yeniden kavanoza konuldular göğüslerinden hiçbir hava kabarcığı çıkmaz oldu Kantorel elini Faustin'in başının arkasına koydu, o da karşısında başını arkaya attı hemen. Bu arada Kong Deklen yanağına sürtünürken kabın halka biçimi ağzına yapışmaktan da geri kalmadı. Ensesinden tutulup kaldırılınca hızlı bir düzelme ile cam tavanın üzerinde diz çökmeyi, sonra da mendiliyle kolunu ve elini kurulayıp giysisinin kolunu çabucak indiren üstadın arkasından nikel kaplama merdivenden inebildi. Kedi yere atlayarak villaya doğru kaçtı. Fausten'i de arasına alan topluluğumuz dingin yürüyüşünü sürdürdü. Üşütme olasılığına ilişkin gözlemlerimiz üzerine dansçı kız Akua Misans'tan her çıkışında tüm varlığında oluşan yoğun ve sürekli bir tepkiyle bu olasılıkların tümüyle uzaklaştırılmış olduğunu söyledi.